Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp ...Pelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ulgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta stüdyoda Barış Gençer Baykan, Mahir Ulgaz ve ben Pelin Cengiz bir aradayız. Ee, yine hem ekonomiyi hem de ekolojiyi ilgilendiren e, bu sıralar gündemimizdeki konuları e, ele alacağız programdaki süremiz yettiğince... Şimdi ilk olarak son günlerde yaşadığımız bir gelişmeyle başlayalım istiyoruz. Dünyaca ünlü Greenpeace örgütünün Rainbow Warrior gemisi geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydı. Aslında bu bir Akdeniz turu kapsamında bu gemi Türkiye'ye geldi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 çok uzun yıllar, 22 yıla yakın bir süre Greenpeace'in eylemlerine hizmet etti. Şimdi Bangladeş'te bir yüzen hastane olarak şu sıralarda kullanılıyor. Bu da 2011 yılından sonra çok son teknolojiyle ve tabii ki olabildiğince çevreci, ekolojiye saygılı bir şekilde imal edilmiş ve Greenpeace örgütünün bütün ihtiyaçlarını da karşılayabilecek şekilde onlara yine hizmet ediyor. Şimdi bu Akdeniz turu kapsamında çeşitli ülkelere uğradı gemi işte İspanya'dan başladı yolculuğuna. Fransa, İtalya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan buraları geçerek İstanbul'a geldi. İstanbul'da aşağı yukarı 3 gün Kaldı üç gün boyunca ziyaretçilere açıktı. Herkes istediği gibi geldi gemiyi ziyaret etti, inceledi, sorularını sordu ve aşağı yukarı üç günde 2000'den fazla ziyaretçinin gemide ağırlandığını biliyoruz. Üsküdar Paşa Limanı'ndaydı. Üsküdar Paşa Limanı'ndaydı evet ve aslında niye geldi bu gemi? Bu gemi Türkiye'deki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 Biz bu konuda bir çağrı metni de hazırladık. Türkiye'nin önde gelen birçok sivil toplum kuruluşu ve sağlık kuruluşu da bu metnin altına imzasını attı. Kömürün sağlık etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Ve gerçekten bu özellikle partikül madde 2.5 dediğimiz filtrelenemeyen zehirli gazlar insan sağlığı için çok büyük bir tehlike.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 Bu yanlış enerji politikalarından vazgeçmek için bir fırsatımız var. Biz de Greenpeace olarak Zonguldak'tan bu mesajı vermeye çalıştık. Evet. E, Barış senin bir sorun olmak soru var. Termik santraller yaklaşık 30-35 yıldır Türkiye'de e, faaliyette yatağın termik santralli, Afşinalistan termik santrali. Peki buralardaki sağlık problemleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir bir e, tabanı kaydı veya tuttu bir envanter veya bir yerel bir politikası var mı bu konuda?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 tartışılır yanlış hatırlamıyorsam çevre keline bağlı kanser vakalarının arttığı ediliyor. dilovası yine aynı dilovası şekilde ama e, tabi bunu tespit etmek de çok kolay değil herhalde Yok. Ne e, kadar sağlık taraması, ne kadar taraması sağ... düzenli sağlık taraması ancak e, yapılmış olsaydı herhalde e, bu tür tespitlere varabilirdik Artışı evet. tespit etmek kolay da ee, kaynağını tespit kaynağınu tespit, tespit etmek. etmek zor. Evet. evet ve tabii aslında şundan da belki bahsetmek lazım. Geçtiğimiz aylarda Greenpeace sessiz katil adlı bir rapor yayınlamıştı. Bu aslında bu işte insanların ömründen çalınan yıl hesaplaması aslında Stuttgart Üniversitesi'nin yaptığı bir modelleme üzerinden yapılıyor. Yani bu sonuca o modelleme üzerinden varılıyor ve sanıyorum aslında bu rapor Greenpeace'in sayfalarında da pdf formatında bulunuyor. Yani sanıyorum dinleyicilerimiz daha evet. ulaşmak istersen. Evet. Bir de istersen bu kampanya için hazırlamış olduğunuz bir diğer internet sitesi vardı. İstersen bir de ondan bahsedelim dinleyicilerimize. Evet. E bu kampanya için bir web sitesi hazırladık bir gün nokta org bir nokta org hı hı. neden bir gün diyoruz çünkü bir gün insan hayatının yaşamında çok önemli bir güne sızdırılabilecek çok yapacak çok fazla şey var ve bu kömürlü termik santraller insanların hayatından günler ve yıllar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 İzmir e, de olacak değil mi? Evet, aynen. Evet, güzel yağı bu şekilde. Eğer Bursa, Çanakkale ve İzmir'e gitmek planlıyorsun. Karadeniz'den sonra, evet. Hı -hı. Biz de e, sizi takip ediyor, olacağız. Teşekkürler. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağlandığın için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok yayınlar. Çok merhaba. Şimdi bir ara verelim. Aradan evet. sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. It's not mine It belongs to us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 çok sıklıkla konuşmaya başladık. Özellikle hem havada, suda, toprakta yarattığı kirlilikle birlikte hastalıklarda artışların olduğu tespiti var ama bununla ilgili çok ciddi çalışmalar, bilimsel çalışmalar pek fazla yok. Bunun nedeni de aslında biraz Sağlık Bakanlığı'nın veri tutmasında ve kaynağını işte hastalığın kaynağını tespit etmesindeki ne diyelim?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 Otoyol kenarlarında yaşayanların yine Amerika bisikletinde, evet, e, kurşunlu benzin. Biz, bisiklet kullananlar için. <gülüyor> evet. Hem yaşayanlar hem de o yolu kullananlar için trafikte evet. ki emisyonların kaç kişinin yaşamına nasıl etki ettiği, hayatının işte kalitesini nasıl azalttığı veya erken yaşta ölümlere sebep olup olmadığı. Aynı şekilde çocukların, yaşlıların veya daha kırılgan e, kesimlerin bundan ne kadar çok etkilenip etkilenmediği aslında e, araştırılmaya değer konular. Bir, bu konuda şeyin Dünya Sağlık Örgütünün e, bazı rakamları, araştırmaları var. E, özellikle yani kömür, e, telefon bağlantısında Pınar da söylediğimiz piston e, dikkat çekti. İşte bu filtreleme yani yani işte şey dinliyor ya, işte bizim en son teknolojiye göre yapılmış tamamen, ya bunların hepsi bir kere e, palavraunu söylemek lazım yani istediğiniz kadar filtreleyin e, insan ciğerine girecek ufaklıktaki partikülleri hepsini tutamıyorsunuz.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 ...hal böyleyken aslında dünya çapında bu bağlantı kuruluyor. İşte bu Greenpeace'in Akdeniz'in kampanyası, Türkiye'nin kampanyası da... ...Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı Bakanlığı'nın bu konuya el atması ve müdahil olması üzerine... ...çünkü herhangi bir kontrol olmadığı zaman, insan sağlığıyla ilgili kurumlardan, aktörlerden bir kontrol olmadığı zaman işte bugün 20 tane termik santral varken bunu 5 katına yani 80 tanesini daha yapmayı işte 5 katına beş çıkartmayı katına. hedefleyen bir enerji politikasıyla kalabiliyorsunuz kucağınızda. Aslında tabii şunu da söylemek lazım. Sen dedin ya yani hani ne kadar son teknolojiyle üretilmiş, üretim yapıyor olsa da diye. Yani sonuçta yatan termik santralının Afşin Elbistan yine aynı şekilde santrallarının yıllarca filtresiz çalıştırıldığı ve Avrupa çapında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 E, su kaynaklarının tüketilmesi, işte bugün Çin e, kömürlü termosantrallerin bir kısmını kullanamaz e, hale geldi. Hale geldi. Su kıtlığı, kuraklık, evet. kuraklık sebebiyle. E, Tabii buna karşı çalışanlar bir küresel hareket hareketi var. Var. Evet. Ee, oradan, bir parçası olduğumuz. Oradan aslında tam da iklim değişikliği demişken.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 Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan uzmanlar: Perin Cengiz, Barış Gencerbaykan, Mahirıldız ve Serkan Ocak.